Kontes Natalya Yazan Nevra Buca Seslendiren Funda Oskay Kontes Natalya kimseyle görüşmez, onunla konuşamazsın demişlerdi. Beyoğlu'nun arka tarafında kül renkli eski taş bir binaydı. Küçük bahçesinde cılız gövdeli leylak ağaçları henüz somurcuklanmıştı. Böyle bir bahçeyle karşılaşmanın verdiği şaşkınlıkla yabani otların üzerine basarak ilerledim. Soylu bir boyun eğişle duran kolsuz çıplak kadın heykelinin yanından geçerek levanten kokulu binaya girdim. Merdivene yaklaşırken, Natalya'nın rahibe gibi yaşadığını, kapıyı kimseye açmadığını düşünmemeye çalıştım. Kapının önüne geldiğimde yüksek taş basamakları çıkmanın yorgunluğuyla soluk soluğa zile bastım. İçeriden ses gelmedi. Sabah bu vaktinde nerede olabilirdi? Sonra bana onun sokağa çıkmadığını söylediklerini anımsadım. Derken ayak sesleri duydum. Kuşkulu, ağır ağır ilerleyen ayak sesleri. Soluğumu tuttum, bekledim. Ayak sesleri kapıya doğru yaklaşıyordu. Kapının tam önüne geldiğimde hiç ummadığım bir anda içeriden seslendi. Kim o? Şaşırım. Benim dediğimi anımsadı. Yumuşak bir sesle siz kimsiniz ne istiyorsunuz diye sordu. Düşünmediğim kadar genç, billursu bir sesti. Gücümü toplayıp yürekli olmaya çalıştım. Sizi görmek istiyorum. Kısa bir sessizlik oldu. Yine de bana saatler kadar uzun gelen bir sessizlikti bu. Beni neden görmek istiyorsunuz? Bu ses bir öncekinden biraz daha yumuşaktı. Umutlandım. Ben sizi tanıyorum. Evde adınız çok geçerdi. Sizi görmek biraz hakkım sanırım. O yumuşak sesin sertleştiğini duydum. Gidin buradan. Gidin lütfen. Yine de kapının önünden çekilmediğini anladım. Bekliyordu. Gitmemi mi? Yoksa kalmamam. Gitmiyorum. Siz bana kapıyı açana dek bekleyeceğim dedim. Aramızda adını koyamadığım gizemli bir yakınlığın duyarlılığını sestim. Sonra çok yumuşak bir sesle konuştum. Çocukluğumda bana sizi masal gibi anlatırlardı. Siz benim için de efsaneydiniz. Şimdi ben o efsaneyi görmek istiyorum. Yine bir sessizlik. Kararsızdı. Kuşkuluydu Yalnızlığına vurduğu kilidi kırmak istemiyordu Ben onun için dış dünya yaşadım. 1917 Sovyet devrimi Öldürülen kardeşler Akrabalar Kırık dökük bir kanı arabasında 40 gün süren kaçış yolculuğu Annesinin göğsüne Başı gömülü, açlığın Susuzluğun hıçkırıkları Boğazına düğümlü, iri gözleri Korkuya açılı, sarı saçlı Küçücük bir kız çocuğu Sarsılarak giden Kavnının içinde anne Başını çevirip gerilere Çok gerilere bakarken Yolculuğun yarısında ruhunu teslim eden Yaşlı dadının gittikçe soğuyan Cesedi Babanın Dışa vuramadığı acıya, sessizce boyun eğişi. Onlara yabancı, tanımadıkları bir ülkeye giriş. Külü renkli surlarla çevrili, görkemli eski kentte başlayan özgürlük. Yanlarında kaçırabildikleri biraz parayla, birkaç parça mücevherle Beyoğlu'nda küçük bir pastane. Malikhaneden gelen kontes annenin kolları sıvayıp pasta yapması. Başa anne göğsüne gömülü o küçük kızın masalara servisi. Babanın geç saatlere kadar vodka içip sızması. Sonra güzelliği dillerde dolaşmaya başlayan bir genç kız. Kont babanın kızına verdiği sembolik ünvanla Kontes Natalya. Natalya kasaya oturduğunda onu seyretmek için pasta üstüne pasta yiyen sapı gümüş bastonlu, monöklülü, inci kravat iğneli pera beyleri. Natalya adına yazılan şiirler. Pastanenin en dip masasında sabahtan gelip akşama dek oturan genç bir yazarın sevgili Natalya adlı öyküsünün ağızdan ağza gezinmesi. 17 yaşında başlayarak yıllarca süren bir sevgi. Ölesiye. Natalya'dan 15 yaş büyük İzzet Bey'in sevgisi. Önce gizli, sonra açıktan açığa, adeta meydan okurcasına, Markiz'de, Lebon'da buluşmalar, Fera Palas'ta, sabahlara dek süren karnavallı balolarda, birbirlerinin gözlerinin içine bakarak, valsingizinde yalnızca kendilerini görmeleri. Dedikoduların ayyuka çıktığı, karlı bir kış akşamında, Büyükada'daki ıssız beyaz köşke iki sevgilinin kaçışı. İzzet Bey'in karısının çığlıkları, iki çocuğun boyunlarını bükmeleri, başlara dik Paşazade akrabaların öfkeli isyanı, artlarından gelen ayrılık. Natalya'nın eve kapanıp dikişlerle oyalanması, önce anneye, sonra çevreye dikilen giysiler. Sevgilisinin yokluğuna dayanamayan İzzet Bey'in, Natalya'ya şık bir terzihane açarak geriye dönüşü. Üzerinde kuğu kuşlarının gezindiği vitraylı camlarla süslü pencereler, kırmızı kadife perdeler, kenarları altın yaldızlı koltuklar, kristal, büyük boy aynaları. Sürüyle çalışan yardımcılar, makaslar, premierler, salon yerler İzzet Bey'in yavaş yavaş eriyen serveti. Buna karşın ünlenen bir moda evi. Kontes Natalya. Geçen gece tokatliyanda balada giydiğin sarı tuvaletin pek alıyordu. Tabii alır. Kontes Natalya'dan diktirdim. Aslında bütün elbiselerimi oradan diktiririm ya. Acaba bana da diker mi? Kim? Kontes mi? <gülüyor> Sen çocuk musun şekerim? O her müşteriye dikmez. Provaları makas tarları Madame Eleni yapar. Ama ben Kontes'in provaları kendisinin yaptığını duymuştum. Her zaman değil canı isterse. Sonra her müşteriye dikmek ne söz görünmez bile. Şey o mesele doğru mu? Hangi mesele? Kontes'in bir evli erkekle yaşadığı. Tabii doğru. Bunu duymayan mı kaldı? Peki adamın karısı ne yapıyor? Ne yapacak? Çoğumuzun yaptığını yapıyor. Evinde çocuklarıyla birlikte kalıp kocasının eve geri dönmesini bekliyor. Sonra ansızın gelen acı ayrılık. İzzet Bey'in intiharı. Karmaşaya dönüşen ortalık. Paşazade ailenin skandalı. Neler dememişlerdi ki neler. İzzet Bey sevgilisi Natalya uğruna intihar etmişti yoksa karısı mı vurmuştu inci kakmalı küçük revolverli. Belki de yitirilen servetin acısını çıkarmak isteyen erkek kardeşler. İntihar denilmişti. Yalnızca intihar. Natalya suskun ilk erkeğin sevgisi yüreğinde hala sıcacık. Dışı aristokrat, mağrur bir görünüm, içe ise yitik, yorgun, acılı. Kendini moda evine adayış. Açılan yeni lüks terzihanelerin arasında ayakta kalmasına çalıştırılan kontest Natalya terzihanesi. Yavaşça yitirilen ün, gittikçe azalan müşteriler. Arada günlük, belki saatlik süren doyumsuz kısa aşklar. Sonra yine yalnızlık, boşluk. Başlık. Çoktan ölmüş babayla annenin hüzünlü yüzlerinin her gece rüyalarında gezinmesi. Yıpranan gençlik, yaşlılığın ilk belirtileri, para yiyen vefasız genç bir sevgiliye tutuluş, moda evinin satılışı, ardından gelen yoksul yaşlılık, dış dünyaya kapıların kapanışı, koca bir yalnızlık. İkimiz de bekledik. Hala kapının ardındaydı. Sonra ayak sesleri yavaş yavaş uzaklaştı. Efsaneyi yıkmak istemiyordu. Aslında ben de istemezdim kapıyı açmasını. O yalnızlığı seçmişti. Yine de seviyordu insanları. Benimle konuşurken sesinin o gizemli yumuşaklığı, kapının ardında bekleyişi, Sıla gibi insan özlemi çektiğindendi. Yalnızlığa sığınmak yıllarını almıştı. Yine yalnızlığına gömüleceğini bildiğinden artık insana alışmak istemiyordu. Başım ölümde usulca basamakları indim. Bahçeye çıktığımda geriye dönüp penceresine son bir kez baktım. sıkı kapalı soluk tüllerin ardına gölgesi düşmüştü.